Aydın sevgili Açık radyo dinleyicileri bir ekonomi ekoloji programını daha bir aradayız. Ee, tabi olağanüstü şartlar var. Olağanüstü şartlarda da yayınımızı yapmaya sizlere e, her hafta olduğu gibi e, yeni konularımızı konuklarımıza birlikte aktarmaya devam edeceğiz. E, her yerde olduğu gibi tabi konumuz koronavirüs ama e, bu programda çok fazla olmasa da elbette hayatımızın her alanında var ama yine de biraz olsun bir başka e, bir konuya değinmek istiyorum. Önemli bir mesele var. Konumayı da programı kapatırken yine söylemek istediğim bir şeyler var ama e, telefon attığımızda da bir konuğumuz olacak. Önemli bir meseleyi konuşacağız. Türkiye'de çevre açısından e, balıkçılık sektörünü konuşacağız. E, bir balıkçılık sektörü bu sezon artık geride kalıyor. Ee, şu anda bu pek düşünecek vakit mi değil mi bilmiyorum ama bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç hafta sonra e, bu krizler geçecek ama bizim e, aslında çok daha büyük bir sorunumuz var. Artık denizlerimizde sudan başka bir şey yok. Eskiden o gördüğümüz koca koca balıklar yok. E, bunu da İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fak fakültesinden Profesör doktor Saadet Karakulak'la konuşacağız hocamızla telefon attığımızda. Ee, hocam günaydın Günaydın diliyorum İyi yayınlar, <gülüyor> yayınlar Uzaktan bağlantılar yapıyoruz Diğer sesiniz gelmeyecek zannettim ama e, Telefon attığınızdasınız e, Biz aslında biraz konuştuk ve Çok fazla da giriş yapmayacağım Yani e, Şimdi balık sezonu e, son buluyor e, Biraz balıkçılığın karnesini çıkartmak istiyoruz hocam e, Bu sene balık yiyemedik neden yemedik sorun nerede neden hamsi göremedik neden palomut yok neden artık lüferin o büyüğü kofonayı e, artık sadece fotoğraflarda e, görebiliyoruz nedir sorun hocam ee, evet bu sene gerçekten kötü bir balıkçılık sezonu oldu tezgahlarda palomutu da lüferi de göremedik ee, aslında sorun e, birkaç yıldır devam ediyordu. Özellikle e, 1990 ve 2000 yıllarında e, balık stokların aşırı avcılığından dolayı stoklarımız gitgide azalma eğilimi gösteriyordu. Ama bu sene e, özellikle bu küresel e, iklim değişikliğinin etkisiyle ciddi olarak e, gör, e, karşı karşıyayız. E, bu e, iklim değişikliğinin özellikle yaz Döneminde aşırı yağışların olması e, balıklarında üreme dönemi olduğu için e, suğa yeni katılacak bireyleri maalesef olumsuz etkilendi. Evet. E, bu sene tezgahlarda palamutu, toruyu biraz gördük. Ama özellikle çingene palamutunu göremedik. E, Lüfer'de de aynı şekilde e, çinokop boyu, Yeni yavru bireyleri hiç göremedik Bunun da sebebi Yaz dönemindeki bu e, Aşırı yağışların olması Olumsuz e, Üreme döneminin olumsuz olmasına Ve yeni e, yavruların Maalesef ölümüne yol açtı Herhalde ee, birkaç e. Başlıkta toparlamak gerekecektir Bir düz şartlar Belki bu iklim değişikliği Deniz sıcaklığı Deniz e, suyunun sıcaklığı gibi dış faktörleri bir değerlendirmek lazım. Evet. Ee, i̇şte yabancı ee, bir de bizim balıkçılık filosunu ve e, balıkçılıkla ilgili e, alınan e, yapılan politikayı belki bir planımızın otomatik konusunda da böyle bir içsel mesele olarak iki başlığa ayırmak lazım. Doğru mu? Hocam. Tabii. Doğru. Denizde etki eden bir sürü faktör var. Denizdeki tüm olumsuz durumlar balık stoklarını olumsuz etki edebiliyor. Bir deniz kirliliğinin olması, geminin balağın suları yiren yabancı türlerin girmesi, kızıl denizden yabancı türlerin girmesi bizim hep balık stoklarımızı olumsuz etkiliyor. Biz daha çok balıkçılık kontrol edilebilir nokta olduğu için balıkçılığa önem veriyoruz. İyi bir balıkçılık yönetimi yapılabilirse tabii balık stoklarımızı sürdürülebilir şekilde balıkçılık devam edebilir bile sahibiz. Balıkçılık yönetimimize baktığımızda hala büyük büyük eksikliklerimiz var. Öncelikle... E, balıkçılık kaynakları ile orantılı olarak iyi bir avcılık yönetiminin planlanması lazım. Evet. Ama biz maalesef hala e, kaynak stoklarımızın durumunu bilmeden e, balıkçılıkta avcılık kotası uygulamadan balıkçılarımızı e, birazcık e, denizde serbest bırakmış oluyoruz ki denizde çıkan her balıkçı gücüne göre ee, balıkçılık kapasitesine göre maksimum düzeyde avcılık yapıyor ve bunun sonucunda balık stoklarımız gitgide azalma eğilimi gösteriyor. Ee, öncelikle iyi bir balıkçılık yönetimine geçmemiz lazım. Balıkçıyı iyi takip etmemiz lazım ve bunun sonucunda mutlaka avcılıkta kota uygulaması getirerek balıkçılarımızı sınırlandırmamız gerekiyor. Ee... Peki, yani hep konuşuluyor, yıllardır konuşuluyor. Ben de bir gazetecim, yıllardır bunu takip ediyoruz. İşte stoklarımız azalıyor, stoklarımız azalıyor. Siz herhalde yani, e, akademisyen olduğunuzdan beri bu tarz sorunları dile getiriyorsunuz, sürekli söylüyorsunuz. Yani hiç mi çözüm bulunamıyor? E, hep böyle e, şey günü kurtarma e, üzerine mi kurulu bizim tüm politikamız? Şimdi öncelikle e, bizim 1300 e, 1380 sayılı su ürünleri kanunumuz e, yetersizdi. Ama e, en son Kasım e, 2019 yılında yapılan e, güncelleme ile 1380 sayılı e, su ürünleri kanunumuz güncellenerek artık e, balıkçılık kontrollerini yapan e, kişilerin yetki ve sorumluluğunu birazcık daha arttırdı. Daha önce Kanunun yetersizliği olmasından dolayı e, gerekli denetim ve kontroller yapılamıyordu. E, kanun en azından e, artık bakanlığımızın elini daha sağlam tuttu. Bu aşamadan sonra e, mutlaka e, denetim ve kontrollerin daha sık yapılması ve balıkçıların artık yasa dışı, kural dışı, kayıt dışı avcılığının önüne geçilmesi lazım. Bu yapıldığı takdirde... E, Mutlaka e, balıkçılar daha kurallı hareket ederek stoklara zarar vermeden bir balıkçılık gerçekleştirilebilecek. Şu an kanunumuz geçti sevindirici olan ama e, mutlaka işte denetim ve kontroller kimler tarafından yapılacak? E, ilgili eğitimi veren e, su ürünleri fakülteleri, su bilimleri fakülteleri var. Artık e, bu e, fakülte mezunlarının e, işe alınması lazım. Balıkçılar her kareye çıkış noktasında mutlaka denetime tabi tutulması gerekiyor. Hangi ürünleri hangi boyda tutmuşlar, minimum avlanabilir e, boylar uyulmuş mu, kullandıkları av araçların göz açıklıkları uygun mu, bunların mutlaka e, kontrol edilmesi gerekiyor. Ve balıkçılık verileri alınarak, Soklara zarar verici avcılık yapıldı mı yapılmadı mı, kotalar doldu mu bunlar kontrol edilmesi gerekir. Ee, bunlar yapıldığı takdirde biz sürdürülebilir balıkçılığı sağlamış olacağız. Gerekli e, altyapılar aslında Avrupa Birliği balıkçılık muktasebatına uyum çerçevesinde yapılmıştı. Ama e, denetimi yapılacak e, hala kişiler e, kadrolara alınmadı bu eksiklik var. Bunlar yapıldığı takdirde daha iyi adımlar atılabileceğine inanıyorum. Bunlarla birlikte bizim bir de deniz koruma alanlarını arttırmamız lazım. Özellikle bazı Ona geçmeden önce çok... bir şey sormak istiyorum hocam. Yani siz bunu anlatınca şey geldi aklıma. Bizim bu hukuk sistemimiz de işte Roma hukukundan kopyalanmıştır aslında yazılı olan metin. Ee, çok iyidir ama sıkıntı uygulamalı uygulamadadır. Bu balıkçılık sektöründe de şimdi buna Yani e, artık güncellenmesi gereken bu kanun güncellendi e, teoride e, mevzuatta iyiyiz ama uygulamada mı sıkıntı yaşıyoruz şu anda? Uygulamada sıkıntı var çünkü e, şu an denetimi yapacak e, bizim Tarım ve Orman Bakanlığımızın yeterli e, denizde botları yok. E, denetim ve kontrolü %80 oranında sahil güvenlik komutanlığı yapmakta. Fakat onları da biliyorsunuz bir sürü görevlerinin arasında balıkçılık da var. Hele son yıllarda göçmen problemleri yaşandığı için e, balıkçılığa yeterli desteği sağlayamayabilirler. O yüzden bu e, sorumluluğa esas sahip olan bakanın gerekli denetimi e, daha fazla tekne alarak, daha fazla personel istihdam ederek sağlaması lazım. Şu an maalesef e, balıkçıların izlenmesinde, denetiminde e, sorun e, bazı altyapıların eksikliklerinden ve personel eksikliğinden kaynaklanmakta. Hı hı. Anladım. Peki e, hocam şimdi biraz önce söylediğimiz hani koruma alanları oluşturulmalı yani biraz daha bir sebepler denizciliğe e, girmek istiyorum e, deniz deniz e, ekosistemle ilgili durum hani denizi koruyarak e, denizin kirlenmesini önüne geçerek bu meseleye nasıl bir e, çözüm getirebiliriz? Öncelikle tabii Denizin kirlenmemesi, denizin temiz tutulması çok çok önemli. Burada da işte biraz belediyelere büyük bir rol düşünüyor sanayiye. Mutlaka kullandıkları suları arıtarak denize öyle boşaltılması lazım. Veya belediyenin arıtma sistemlerini arttırması ve bu arıtma sistemlerinin çalışması lazım. Ama uygulamada maalesef derin deşarj altında kanalizasyonların verildiğini görmekteyiz. Özellikle Marmara Denizi bizim için çok önemli bir neredeyse kapalı havza olan ve su sirkülasyonu nispeten az olduğu alanda deniz kirliliği gitgide artıyor ve dolayısıyla balıklarda oksijen ihtiyacı yüksek olan balıklar bu bölgeyi terk etme evlimi göstermekte. O yüzden öncelikle Mutlaka deniz kirliliği e, çok önemli e, denizin temiz tutulması için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Diğer e, baktığımızda ekosistemin korunması açısından kıyısal alanlar bizim için çok önemlidir. Kıyısal alanlar deniz çayırların yaşadığı alanlardır ve biyoçeşitliliğin zengin olduğu sahalardır. Yavru balıklar özellikle bu bölgelerin beslenme sahasıdır. Bu alanlardaki balıkçılık faaliyetinin olsun, diğer faaliyetlerin dikkatli kontrollü yapılması lazım. Biz büyük ölçekli endüstriyel balıkçılığın kesinlikle 0 ile 50 metrede Yapmasını istemeyiz, arzu etmeyiz. Bu alanlarda küçük ölçekli balıkçılık ancak faaliyet gösterebilir. Ama Son yıllarda eğilimi baktığımızda e, her belediye e, neredeyse kendi, e, bazı alan kazanmak için kıyısal alanların doldurulduğunu görüyoruz ki bu da ekosisteme zarar verici bir madde. E, ekosistem e, deniz kirliliğinin etkisi, balık stokların azalmasından dolayı artık e, deniz kirliliği ve küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Farklı e, olguların, olayların olduğunu da görmekteyiz. E, son yıllarda Marmara Denizi'nde müsilaj adına verdiğimiz bir olay ortaya çıkmaya başladı. Bu çok önemli. Bazı... Bir, bir hatır, hatırlatalım hocam. Ben beraber yine açanlarımıza da e, seslenelim. E, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktorum ok. Sadet Karakulak'la konuşuruz. E, Değineceğimiz nokta gerçekten önemli. E, müsilaj dediğimiz Yıllardır haberlerimi yapıyor, benim için de yeni bir kavram. Bu deniz kirliliği meselesi e, en son 2007'de e, gördü demiştiniz. Şimdi bu sene artık tüm bu saydığınız politikaların ve bir de e, denizin kirliliği var ve e, çok önemli bir konuyu anlattık. Çanlıda Müslühaş hocam e, sözünüzü kesinlerdi sizden. Buyurun. Ee, bazı zararlı fitoplankton canlıların işte, e, iklim değişikliğinin ve deniz kirliliğinin etkisiyle aşırı derecede e, çoğalabiliyor. Şu an e, Marmara Denizi ve Kuzey Ege Denizi Sarosk örtesinde e, e, balıkçıların sınırı, e, ...deniz salyası olarak adlandırıldığı... ...sümüksü bir yapı oluştu... ...ve bu yapının arkasından... E, ...zooplanktonların azaldığını... ...ve bölgede... E, ...deniz canlılarının... E, ...bölgeyi terk etme eğilimi... ...gösterdiğini de gözlemlemekteyiz... ...eğer bu bölgede... ...balıkçı faaliyet gösteriyorsa... ...attığı ağı kaldıramayabilmekte... ...çünkü... E, ...bu yapıdan dolayı... E, ...maalesef ağlarını toparlamıyor... Balıkçı zor durumda. Şu an deniz canlıları da zor durumda. Saros Körfezi'nin özellikle açık denizlerinde e, görülen bu hüsiloş olayı deniz canlılarının kıyı bölgeleri doğru e, göç etmesine yol açtı. Gerçekten e, şu an ekosistende beklenilmeyen olaylar var. Fakat e, müdahale edemiyorsunuz. Ancak e, yavaş yavaş bu bir pik olayı yaptıktan sonra yavaş yavaş azalacaktır. Hmm. E, evet. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Yer, e, kapalı olan havzalarda, Marmara Denizi'nde ve Adriatik Denizi'nde en çok karşılaşılan bir olay. E, bu olay görüldüğünde mutlaka e, ilgili otoritelerin de balıkçılık faaliyetlerini biraz ara vermesi veya balıkçıların biraz Finans'a ele en azından denize çıkmasının engellenmesi lazım. Birkaç yani ay içinde... Kriz yaşıyoruz ben anladığım kadarıyla. Evet, şu an evet, balıkçılıkta da kriz krizi, var. Kriz, ee, kriz yaşıyoruz. Deniz salyası krizi, bir silaj. Evet, e, bu... Maalesef işte Marmara Denizi'nin daha dikkatli olunması lazım. Kirletici parametrelerin mutlaka azaltılması gerekiyor. Marmara Denizi çok çok hassaslaştı. Bazı bölgelerde Marmara Denizi'nde oksijen artık kalmadı. Aynı Karadeniz'in dip yapısında görülen... Ölü tabaka dediğimiz hidrojen sülfürün Marmara Denizi'nde de görüldüğünü e, e, araştırmacılar tespit etti. E, o yüzden artık Marmara Denizi'nin her kıyısal alanında yapılan faaliyetin dikkatli olarak yapılması ve birkaç bakanın birlikte karar alması gerekiyor. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da her kıyısal alan faaliyetini birlikte planlaması lazım. Hakikaten çok içler açısı başka bir durumada daha değindiğiz. Benim aklıma şunu sormadan edemeyeceğim hocam, yani herkesin aklına geliyordur. Şimdi Yunanistan'a gidiyorsunuz, Ege'nin karşı kıyısı, orada bir sürü balık yiyebiliyorsunuz, burada yiyemiyorsunuz. İşte balıkçıların da sık sık biz tutmayalım da işte Karadeniz'i Rusya'nın, Ukrayna'nın için söylemleri var. Ee, bu kriz yani oralarda da geçerli değil mi? Birincisi bunu soracağım yani Müslüman e, neden balık yeniyor da biz yiyemiyoruz. Birincisi bunu soracağım. Evet. İkincisi de bu kriz her yer için geçerli mi? Yani ABD çok daha ciddi balıkçılık konusunda kurallar, otoriteler e, kararlı olmuyor. E, orada durum Norveç'te mesela e, orada da durum aynı şekilde mi? Stoklar sürekli azalıyor mu? Şimdi, Avrupa Birliği ortak balıkçılık politikası e, izliyor. Daha sıkı kuralları var. E, özellikle endüstriyel balıkçılıkta sınırladığı alanlar var. 0-50 metrelik alanda dörgür ve Troll balık balıkçılısını kıyısal alana sokmuyor. E, balık türlü, önemli balık türleri için avcılık kotası belirlemiştir. E, buna göre e, her balıkçı denize çıktığında ne kadar avlayacağı Belirlenmiştir ve buna uyup, uyumadığına da e, tekne e, izleme e, sistemleriyle sürekli denetim ve kontrol yaparak da takip etmekte. Kurallar uyulmadığı takdirde de ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Şimdi dünyada da evet biz e, bazı e, stoklar çok değerli olduğunda e, balıkçıyı cezbetmekte ve aşırı avcılığa teşvik edebiliyor. Dünyada bunun örneği yaşandı. Kuzey Denizi'nde hiç bitmeyen Morina balığı bir ara stokları azaldı. Ve Orkinoz ticareti özellikle Uzak Doğu'nun çok fazla telif et, ettiği bir balık olduğu için e, Orkinoz'da bir dönem stokları azalan türlerdi. Fakat bunun özellikle balık, bununla ilgili çok büyük kampanyalar yapmıştı. O dönem haberlerini de evet, ve aslında bunu... e, tedbir alınırsa sonucunda ...stokların artması yönünde olduğu anlaşıldı böylece. Morina'yı bilmiyordum ama Korkunus'un balık stoklarının arttığını biliyordum. Evet, Morina'da örneği yaşanmıştı. O bölgenin balıkçıları da denizdeki balık bitmez düşüncesine sahipti. Aynı bizim balıkçılar da öyle. Denizde balık çok, denizde balık bitmez diye düşüncesi var. Ama siz belli bir kurala, basit bir kurala uymadığınız takdirde stokların hepsi azalabilir... Her canlıya, özellikle balık stoklarına hayat evrelerinde bir kez üreme şansı tanımamız lazım. Eğer buna dikkat etmezsek, üreyebilecek stok denizde bırakmazsak, bütün balık stokları yavaş yavaş azalır. Morina'da bu çok yaşandı, Orkinozda da yani yaşandı. Hangi, Ama bunu, bunları su komisyonu, balık yani bir sene bir sezon belki de yetecek. E, bir daha, bir, birkaç sene e, bol balık yemek için değil mi? Tabii yani bize yanlış yapılan balık bol olduğunda balıkçımız o kadar çok aşırı alıyor ki fiyatlar çok çok düşüyor. Bazen kendisi maliyetini bile kurtarmıyor. Oysa daha az balık avlayıp daha iyi şartlarda kendisi de geçimini sağlayabilir. Mutlaka bir miktar denizde bırakılması lazım. İşte bu da e, bilimsel araştırmalar sonucunda denizde ne kadar balık stoku var, ne kadar avlanabilir, bilimsel yaklaşımla bir e, balıkçılık yönetimi planlanırsa e, sürdürülebilir yapılabilir ve balık stokları da korunabilir. Yani çok basit bir kural, balıkları ilk üreme boylarını dikkate alarak mutlaka küçük bireylerin denizde kalmasını sağlamamız lazım. E, yapılacaklar basit aslında çok çok da zor bir şey değil ama tabii burada e, balıkçının imiyatisini e, bırak kıllmaması gerekiyor yani şöyle e, bu işi e, kontrol mekanizması balıkçının kendisi işte balıkçılığı bir ilişkilendirelim olmamalı Çünkü e, balıkçıdır ve e, gördüğü her balığı tutmak isteyecektir. Zannedersem burada devlet otoritesine e, daha büyük. E, payı düşür değil mi Evet evet balıkçılık yönetimden sorumlu tüm kişilerin e, daha radikal kararlar almasını biz de arzu ediyoruz e, hocam çok teşekkür ederim başka bir krize daha değildiniz yıllardır bunu söylüyorsunuz ama sanki e, artık e, şiddeti daha da artmış. bu sene e, en kötü sezonlardan birini e, geçirmiş bir ee, süremizin de sonuna geliyor varsa son eklemek istediğiniz bir şey onu alayıp e, size Biz de, tüm e, yurttaşlar olarak e, denizlerimizin koruması yönelinde e, çalışmalara mutlaka destek verelim denizlerimizi temiz tutalım e, tezgahlarda aldığımız balıklara da dikkat edelim gerçekten yasak bir balıkla bazı türler koruma altında veya e, yavru balık mı yiyoruz buna dikkat edersek biz de yeterli, e, sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız. Çok teşekkür Peki. ediyorum. Peki çok sağ olun yayınımıza katıldığınız, destek verdiğiniz için ağzınıza sağlık hocam. Oldu, hoşçakalın. Ee, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Sadet Karakulak'la konuştuk. Ee, bence hakikaten çok önemli e, bilgiler verdi bize. Başka bir krizden söz etti. Denizlerde balık stoplarının azalması. Yani her sene aslında bunu yaşıyoruz. Bu sene hakikaten en kötü sezonlarından birini yaşadık. Sadece balıkların bitmesi değil mevzubayız. Denizlerin kirlenmesi bilinçli olmamak ee, bir sürü konu var. Aslında yapılması gereken çok basit. Herkese roller düşüyor. Hocamızın da belirttiği gibi mevzuat konusunda bir sıkıntımız yok artık. Ee, kanun güncellendi. Ee, Sürünleri kanunu e, yapılması gereken daha sıkı denetimler, kontroller. Tabi bir personel açığı var. O personel açığının giderilmesi gerekiyor. Biz tüketicilere de düşen görev e, daha bilinçli olmak, yavru balıkları tezgahlardan almamak gerekiyor. Balıkçılarında tabi e, bol bulduğunda sonuna kadar almaması gerekiyor ki. Neden bunu yapmak gerekiyor? Şu yüzden e, biz geçmiş kuşaklardan aldık bu denizleri emanet balıkları. Bizim de gelecek kuşakları bırakmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu nedenle... E, bunu yapmamız gerekiyor. Ee, Bu konusunu geride bırakırken başka bir şeye değinmek istiyorum. Tabii e, konumuz koronavirüs. E, herkes evlerde, biz de evdeyiz. Uzaktan yayın yapıyoruz. Herkes uzaktan çalışıyor, ofis. E, dün bir e, konuşma yaptım e, bir hocamla. E, Ali Osman Karababa Ege Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı. Hocam şunu söylüyor, e, şu sorun daha doğrusu hani evde durmak ne kadar, e, ne kadar evde kalmalıyız, hiç dışarı çıkmamalıyız. E, birincisi şunları söylüyor, evde e, dışarıda çıkmamız gerektiğini söylüyor, engelsiz yapmamız gerektiğini söylüyor, açık havada bulunmamız gerektiğini söylüyor. E, beden sağlığımızı korumamızı ve geliştirmesi, direncimizin artması açısından birkaç tane madde var. Onları okur programı bitireceğim. Sağlık ve dengeli beslenme en önemli şeylerden bir tanesi açık havada bulunma. Ee, bu da nedir? İnsanlarla temas az olduğu açık ve temiz havada egzersiz yapma. Bunu da sınırlandırıyor. Haftada 5 gün her seferinde e, en az yarım saat ve 45 dakika arasında tempolu bir yürüyüş öneriyor. Bisiklete binin diyor e, ve başka bir Önemli e, hususta e, uyku düzeninize dikkat edin diyor. E, Evler sıkılıyor insanlar, bunu görüyoruz sosyal medyadan. Ama e, bu hocamızın belirleri de önemli. Açık radyo programında ekonomi ekolojik programının daha sonuna geldik. Uzaktan bir yayın yaptık. E, herkese e, önümüzdeki haftalarda görüşünceye dek e, sağlıklı günler dilerim. <gülüyor>